kolundan da de rabbil والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسان يفقه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. أما بعد 지난 hafta Barbaharin inşallah i netinde 94. esası işlemeye bu inşallah, inşallah bu hafta inşallah işlemeye devam edeceğiz. 94. esasın yarısında kalmıştık geçen hafta. Ee, genel hatları ile ümmetin 73 fırka'ya ayrılacağını ve bu 73 fırkadan sadece bir fırkanın ce e, cennette olduğunu Aleyhisselatü vesselamın belirttiğini izah etmiştik bizler. Ee, gene hatırlayacak olursak insanların Ebu Bekir Ömer ve Osman radıyallahu anhum bu üçünün hilafeti döneminde hak üzere e, sünnet üzere ittifak ettiklerini bidatın bunların döneminden sonra başladığını söylemişti ta ki beni fulana kadar demişti niye beni Fulan? çünkü oradan sonra artık, artık saltanata dönüşmüştü hilafet yani normalde halifenin bir şurası var halifenin bütün işlerini istişare ettiği bir şurası var bu şuradan biri seçilirdi halife ta ki beni fulan dedi ümeyye oğullarına kadar onlar da ne yaptılar hilafeti babadan oğula geçecek bir makam ettiler kıldılar Ömer radıyallahu anhu vefat edeceği sırada diyor ki halife benden sonra şu altı kişiden biri seçilsin diyor. altı kişiden biri olsun sebebi belli çünkü Ömer her işini kimle istişare etmiş? O yanındaki altı kişiyle istişare etmiş. Devletin bütün sıkıntıları, Müslümanların bütün sıkıntıları kimle? O altı kişi ve Ömer'in arasında. O yüzden Peygamber, e, Ömer radıyallahu anh vefat edeceği sırada dedi ki halife benden sonra şu altı kişiden biri olsun dedi. Eğer deseydi sahabeden biri olsun alakasız bir sahabede gelebilirdi. Normalde sahabedir. Sahabeyi gören, iman eden ve iman üzere vefat eden herkes ne olur? Cennetliktir. Allah Azza ve Celle'nin tabi müjdelilikleri. Bedir ashabıdır, be, Akabe beyazında, Rıdlan beyatında beyat beyaz edenlerdir. Bunun gibi sahabeler cennetle müjdelenmiş. Ömer demiyor bunların içinden biri olsun. Diyor ki şu altı kişiden bir tanesi olsun. Burada bize büyük ibretler var, büyük dersler var. Allah'ın dinini davet noktasında... Mücadele eden, mücadele sarf eden bir imam ve etrafında öbekleşen insanlardan bahsediyoruz biz burada. Mesela yakın tarihte Muhammed İbni Abdülvahad rahimehullah tevhid davetini ikame etti öyle değil mi? Şirkin, bidatların bütün Arap yarımadasına ve bütün dünya yayıldığı bir dönemde tekrardan tevhid bayrağını kaldırdı ve İslam devletini ikame etti. Çölün ortasında nasıl yaptı bunu? Yanındaki bir grup Müslümanla yaptı bunu. Muhammed İbni Suud onun davetine icabet etti, davetini kabul etti ve başına gelecek sıkıntılar bu noktada sabretti. Ama beyat ederken iki noktadan korktuğunu izah etti. Dedi ki sana beyat edeceğim ama bir korkum var. Birincisi güçlendikten sonra bizi bırakıp tekrar kasaban olan Uyeyne'ye geri dönmem dedi. İkinci korkum da biz bu müşriklerle anlaşmalarımızla her işte ekin dönemi ekin alırız. Korkarın sen bana diyeceksin ki bu ekinleri de terk et bu ekinleri de alma diyeceksin dedi. Muhammed İbni Abdülvahat da Muhammed İbni da dedi ki ben asla güçlensem de seni terk etmeyeceğim. Vefasızlık yapmayacağım ki bu vefanın gereği böyle olması lazım. Tıpkı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'den çıkarken ey Mekke sen bana en sevimli şehirsin demesine rağmen Medine'de izzet bulduktan sonra Mekke'ye hicret etmemesi, geri dönmemesi gibi. Ensara Peygamber Sarsan bunu gösterdi, vefasını gösterdi. Çünkü Mekke çıkardığı, kovduğu zaman, Mekke Peygamber'e sevimli de olsa Mekke'nin ehli, Peygamber'i kovdukları zaman Medine ehli sahip çıktılar. Peygamber Sarsan'da yaptıkları bu iyiliğin karşılığı olarak vefayı aleyhissalatü vesselam ortaya koydu. Bu da Allah'ın şu kavlinin gereğidir. الْإِحْسَانُ اِلَّا الْإِحْسَانُ> i̇yiliğin karşılığı ancak iyiliktir. İyiliğe nankörlük yapmak münafıkların ve kafirlerin sıfatıdır. Vefa göstermek, yapılan iyiliğin vefasını yerine getirmek de Müslümanın en temel vasfıdır. O yüzden Ömer radıyallahu o dönemde yanındaki altı kişiye vefa göstererekten dedi ki halife benden sonra bu altı kişiden bir tanesi olsun. Şimdi biz herhangi bir bölgede fark etmez. Hangi bölgede olursa olsun. Türkiye'de, dünyanın başka bir noktasında. İslami bir çalışma yaparken, Allah'ın dinini ikame için uğraşırken bir yola çıkarsak. Bu 3-5 kişi olur. Bakın bütün hareketler 3-5 tane gruplardan müteşekkil olup daha sonradan Allah'ın kaderi ile büyümüş topluluklardır. En basitinden İhvan-ı Müslimin cemaati. Akidesi bir kenara ama İhvan-ı Müslimin cemaati 3-5 kişinin kurduğu. Yani 3-5 mübalağa yapıyorum. Sayısı bu kadar az olan bir topluluğun kurduğu, oturduğu, bazı işte asıllar belirlediği, bu asıllar üzere sözlettikleri bir harekettir. Onlar ciddi çalıştıkları zaman Allah Azze ve Celle onlara verdi. Mesela böyle bir İslami çalışma ortaya konduğu zaman bizler şu hakikati hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bizim davete başladığımız insanlar, bizimle bu davetin cefasını çeken... Sıkıntılarını sırtlanan, bizimle gece gündüz bu dini insanlara ulaştırmak için insanların bu dini terk ettiği zaman bizim etrafımızda öbekleşen insanları ne yapmamamız lazım? Unutmamamız lazım. Bu vefanın ve Allah Azza ve Celle'nin insanlara emrinin en bariz en açık göstergesidir. Bunlardan bahsetti ve devam ediyoruz inşallah. Ne yaptılar o dönemde insanlar? Allah'ın arasını konuşmadıklarını konuştular demişti en son kaldığımız yerde. Vada ila firak insanlar fırkalara çağırdılar. Bidat çıkınca ortaya bir bidat atılıyor ve insanlar artık hizipleşmeye başlıyorlar. Ve nehe Rasulullah Aleyhissalatu vesselam anil fırka. Aleyhissalatu vesselam da fırkalaşmaktan bizi sakındırmıştı. Ve kaffara ba'duhum ba'dan Hepsi birbirini tekfir etmeye başladılar. İhtilaf gelince tekfir kaçınılmazdır. Çünkü ihtilaf her zaman söylediğimiz gibi rahmetin tam zıttıdır. Allah bir topluma gazap ederse oraya ihtilaf düşer. Allah bir topluma gazap ederse oraya ihtilaf düşer. Allah bir topluma da rahmet ederse orada ittifak, birleşme, tevhitte bir toplaşma başlar. Bu Allah'ın insanlar üzerindeki sünnetidir. Neden bir kısmı bir kısmını tekfir ettiler? Allah ayette diyor ki: "Kul hizbin bimaledehim farihun." Her kavim, her hizip, her grup yanındakilerle mutlu olmaya başladı. Bu ehli kitabın içerisine düştüğü hataydı. Bakıyorsunuz bugün topluluklar tevhidde aynı tevhidten bahsediyorlar ama o bizim cemaatten veya bu bizim cemaatten değil diye fırkalaşmaya başlıyorlar. Müşriklere yapmaları gereken buğzu müşriklere yapmıyorlar, akıllarınca bidat ehline tavır alıyorlarmış, Müslümanların kalplerini kırıyorlar. Bu şeytanın tamamıyla insanı kandırmacasıdır. Şöyle bir dönemde, şirkin yayıldığı, bidatların yayıldığı bir dönemde, bidat ehline ulemanın takındığı tavrı takınıyoruz diye, Müslümanlara tavır takınan, Müslümanlara sırtını dönenler, şeytanın kendine oyun, oyuncak yaptıkları insanlardır. E peki neden Selefi Salih'in o güzel alimler bidat ehline karşı sert davrandılar, dediler ki bunlarla nikahlanılmaz, bunların kestiği yenmez, bundan arkasında namaz kılınmaz? Nasıl cem edeceğiz bu ikisini? Şöyle, o dönemde var olan bir İslam toplumu olduğu için ve bu İslam toplumu tevhid üzere ittifak halinde olduğu için girecek her bidat ihtilafın kapısı olacaktı. İhtilafın kapısını keskin bir şekilde kapatabilmek adına o dönemde ulema bidat ehline böyle katı ve sert davrandılar. Bugün Müslümanın dahi bulunamadığı bir dönemde, Müslümanların parmaklarla sayıldığı bir dönemde, aman bu bidat ehlidir, bu şöyledir, bu böyledir diye tavır yapacağız diye Müslümanlara buz etmek, onlara kin gütmek bu asla selefin menhecinden, metodundan değil. Ama bu demek değildir ki gene bu bidat ehliyle oturalım, bidatlarla ortak olalım. Onları bidatlarından sakındıralım. İyi bilelim ki biz bidatlarından sakındırırsak eza ve musibet bize gelecek. Onlar bize eza edecekler. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan'ın dediği gibi, Kemaliyetim diyor, meyvemin taşlanmasından bellidir diyor. Bir şiir yazmış, kemaliyetim meyvemin taşlanmasından bellidir diyor. Yani bizler tevhide anlatırken, hakkı izhar ederken, bidatlardan sakındırırken eğer taşlanmıyorsa, davetimize taşlar gelmiyorsa, her dönem için böyledir bakın. Yani asr-ı saadet dönemlerinde bile emri bil maruf yapanlar kınanmıştır. Bakın Ömer'in, Ebu Zer'e bakın Osman'ın döneminde insanlara mallarınızı infak edin dedi diye insanlar gittiler halifeye şikayet ettiler Ebu Zer radıyallahu anh'ın. Sadece insanlara kayrı tavsiye ettiği için. E bu öyle bir dönemde böyleyse bugün şirkin her tarafa yayıldığı bir dönemde minbabül evlâ daha evladır bizim taşlanmamız, kınanmamız, farklı farklı iftiralara maruz kalmamız. Allah'ın sünneti gereği iftira atılması lazım. E bakın Meryem aleyhisselama kadınların en salihası, en temizi zina iftirası atılmadı mı? Bakın Aişe radiyallahu anhaya bu ümmetin fakihesi Allah'ın nasla iffet tasdik ettiği kadın ona da iftira atılmadı mı? Atıldı. Peygambere atılmadı mı iftira Aleyhisselam'a atıldı. Sihirbaz dediler. Aleyhisselam kahin dediler. Her şey dediler. iftiralar attılar. Aynı şekilde diğer peygamberlere Hut Aleyhisselam'a sen delisin dediler. Sende akılsızlık başladı dediler. O da dedi ey kavmin bende akılsızlık yok. Akılsız olan sizlersiniz. Yani iftira atılması sünnetullahın gereğidir. <gülüyor> Bize iftira edilmiyor ise orada müşkilat, orada problem var demektir. Burada bahsettiği bir kısmının bir kısmını tekfir etmesi meselesi şöyledir. İbn-i Teymi Rahimullah Mecmuatül Feteva'da diyor ki bidat ehlinin en temel vasfı Allah'ın ve Resulünün asıl demediği şeyleri asıl kılıp sonra da bu asıllara muhalefet edenleri tekfir etmelerden deniyor. Ne demek bu? Şöyle bir örnekle açıklayıcı olur. Mesela hariciler. Ne bidatını attılar ortaya? Büyük günah işleyen kafirdir dediler. Doğru. Bak zaten ehli sünnetin koymadığı, yani peygamberin yolundan giden insanların, peygamberin öğrettiği akide de var olmayan bir itikadı buna dahil ettiler. Zaten bir pisliğe, bir bidata bulaştılar. Dediler ki büyük günah işleyen kafirdir. Sonra da dediler ki büyük günah işleyeni tekfir etmeyen de kafirdir dediler. Bir asıl belirlediler. O asla muhalefet edenler de tekfir ettiler. Yani Şeyh Berbehari'nin kastettiği bu. Muhtezile. Bir asıl belirliyorlar. Zaten ehli hadisin yoluna muhalefet ediyorlar. Ne? İsim ve sıfatları tevil ve inkar. Tabi ikisinin boyutu farklı. Tevilin hükmü başka, inkarın hükmü başka. Muhtezile sünnette var olmayan bir esas koyuyorlar, bidat çıkartıyorlar. Sonra da o bidata muhalefet eden ehli hadise müşebbihe diyorlar. Yani Allah'ı yaratılmışlara benzetiyor bunlar diyorlar. Halbuki ehli hadis müşebbihe olmaktan beridir. Onlar Allah'ı mahlukata benzetmezler. Bukhari'nin hocası Humeydi kim Allah'ı mahlukata benzetirse o kafirdir diyor. Bütün ehli hadis bütün ehli sünnet bu kaideyi koymuşlar ortaya. Hepsi Allah'ı mahlukata benzetenler kafirdirler diyorlar. Ama bidat ehli kendi koydukları asıla muhalefet ettiği için ehli hadise ne dediler? Bunlar Allah'ı kullara benzetiyorlar o yüzden kafirdirler dediler. Hem lafları yalanladılar, o yalanlamaları yetmiyormuş gibi bir de Müslümanlara kafir yaptasını vurdular. Yoksa şimdi şeyh'in bu sözü yani bugün o kadar ucu açık bir söz ki, ver müşriklerine A diyecekler. Siz bak siz de bir, bir milleti tekfir ediyorsunuz. A şeyhin kastettiği bu bu değil yani. Ehli sünnet de tekfir edilmesi gereken tekfir etmişler. Bidat ehli ile ehli sünnetin tekfirdeki ihtilafı buradadır. Ehli sünnet val Kur'an ve sünnet asıllarının koyduğu asıllara göre hareket ederler. Bidat ehli kendi asıllarını belirlerler. Ondan sonra buna muhalefet edenler tekfir ederler. Bugün Türkiye'de var olan tekfir zihniyeti ortaya asıllar üretirler. Kaideler üretirler kendi kafalarından. Sonra da o kaide ve asıllara muhalefet edenleri tekfir ederler. Ucu buca olmayan asıllardır. Hem kendi nefislerinden bir bidat ortaya koymuşlar. Hem de bu bidata muhalefet eden ehli hadisi kafirlikte itham ediyorlar. İşte Şeyh Berbehari'nin burada irade ettiği şey budur. وَكُلُّنْ دَعَا إِلَى Her bidat ehli de kendi görüşüne, kendi mezhebine insanları çağırmaya başladılar. وَإِلَى تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَهُ Ve kendilerine muhalefet edenleri tekfire çağırdılar. Az önce bahsettik burada neyi kastettiğini, nasıl bir tekfirden e, anlaşılması gerektiğinden bahsettik. فَضَّلَ الْجُحَالِ Rua Kalabalıklar cahillerin yanında olmaya başladı. Burası çok önemli. Kalabalıklar cahilleri faziletli kılmaya başladılar. Onları üstün tutmaya başladılar. Bugün olduğu gibi adamlar seçim propagandası yapıyorlar her yerde. Bunlar cehennem davetçileri. Çıkmış belki bazıları Allah adıyla bunları kandırıyorlar. Arkalarına kalabalıklar takılmış. Onlar çok uç örnek oldu. Biraz daha yakın örnek verelim. Türkiye'de işte Selefi Hareket diye kendilerini isimlendiren... Kur'an ve sünnete çağırdığını, Selefi Salihine çağırdığını söyleyip de şirke, küfre insanlara davetiye çıkartan bir dünya grup var. Bakın bunların kalabalıkları mı çok, bizimkiler mi çok? En kötü alim kalabalığını arttırmak için dininden taviz veren alimdir. En kötü alim etbağını arttırmak için dininden taviz veren alimdir. Bakın hepimizin davetteki problemi şudur. Bir davet hareketi başlar. İnsanlar tevhide çağrılırlar, hemen ister istemez duyulmaya başlar. İnsanların sayısı artar. Ama sayının artması, hızlı çoğalmak problemleri beraberinde getirir. Mesela 10 kişi olarak biz bir davet hareketine başlarız. 10 kişi de itikaden ve amelen Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde yaşamaya çalışan insanlar olurlar. Sonra yeni birileri gelip, Hâlbuki zaten bizim davetimizi reddediyordur sünnetullah gereği. Kapıları ardına kadar kapatmıştırlar bize. İki tane dinleyen adam bu görünce, bulunca hemen yapışırız bunlara. Aman bunlara da anlatalım diye. Anlatalım da adam şirkiyle, küfrüyle geliyor bize. Temizlense gelse eyvallah. Ama biz de aklımızca şeytanın kandırmacası aman adamı kazanacak. Aman davet maslahatı Aman işte zamanla düzelir. Bakın hepsi şeytanın vesveseleri. İman açık ve nettir. Herkese imanın ne olduğunu anlatmamız lazım. Adama namaz kıl diye emretmeyin hiçbir müşriye. Zalimlerden olursunuz. Hiçbir müşriye namaz kılın diye emretmeyin. Adama önce imanın, Rabbin, ilahın Tevhidin ne olduğundan bahsetmemiz lazım. Din budur kardeşim. Bunlar bunlar bunlar şirktir. Bu asırdaki şirkin tezahürüdür. Bunları işleyenler müşriktir. Bunlara müşrik demedikçe sen de müşriktin Dinimiz bu ister kabul et ister kabul etme diyecek. O yüzden peygamber böyle bir davet metoduyla davet yaptığı için aleyhissalatü vesselam amcasına kul la ilahe illallah ya ammi dediğinde la ilahe illallah de ey amcacığım dediğinde Ebu Cehil gibi Mekke'nin tağutu bile anlamıştı. Eter <gülüyor> kabuğum Milleti Abdülmutalip, dininden yüz mü çeviriyorsun bunu? Yazıklar olsun ki Ebu Cehil gibi Kureyş'in tahvuti kadar La ilah illallah'ın ne demek olduğunu anlamayan insanlara. La ilah illallah diyecek, gidecek putlara ibadet edecek, müşriklere Müslüman diyecek, kafirlere dostluk yapacak, her türlü şirki işleyecek. Problem o insanlarda da değil, problem bizim bozuk davetimizde. Davet menhecimizde Bizim davetimizin açık olması lazım İsteyen küfür etsin Allah diyor Femenşe şa'e fel yu'min Femen şa'e yakfur İsteyen iman etsin isteyen küfür etsin diyor Allah Azze ve Celle Allah Kur'an'ın başından sonuna kadar Bunu bunu yapanlar müşriktir ebedi cehennemliktir diyor korkutuyor vaat ediyor Bunu bunu yapanlar cennetliktir cehennemlik cennetliktir diye müjdeliyor Allah Ondan sonra da diyor ki: "Femen şe feleyümin, femen şa iman etsin, küfretsin. Bizim davetimizin de böyle açık olması lazım ki insanlar İslam'a nasıl gireceklerini anlasınlar. O yüzden büyük kalabalıklar bu davete her zaman balyozdur. Büyük kalabalıklar, kontrolsüz büyüyen kalabalıklar her zaman bu davete balyozdur. Hiçbir zaman davete kuru kalabalıkların faydası olmaz. وَمَنْ لَا لَهُ İlmi olmayanların kalabalıkları arttı. وَاَتْمَعُ النَّاتَ ف۪ي شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الدُّنْيَا İnsanlar dünya ile kanaatkar oldular. Dünyaya daldılar, dünyanın tadını aldılar. Çünkü sıkıntılı günler bitmiş. Nasıl sıkıntılı gün? Hendek Savaşı. Öyle. Hendek Savaşı'nda nasıl bir tablo var? Medine'nin etrafında kuyular kazılmış. Medine'nin etrafında düşman sarmış, Medine'nin kat kat üzerinde bir sayıya sahipler, Medine'de yiyecek kalmamış, içecek su kalmamış. Peygamber de kazarken taşa vuruyor aleyhissalatü vesselam bir tane sahabe, kıramıyorlar, peygamberi çalıyorlar aleyhissalatü vesselam. Bir tane vuruyor, diyor ki Amerika'nın hazineleri bana vur verildi diyor. Münafıklar diyor, ah haşa, yazıbillah, ahma bak diyor. Açlıktan öleceğiz diyor Amerikan hazineleri bize verilmiş. Bir tane daha vuruyor aleyhissalatü vesselam. Allahu Akbar diyor Rusya'nın hazineleri bana verildi. Bir tane daha vuruyor diyor Allahu Akbar Çin'in hazineleri bana verildi diyor. Ya açlıktan ölüyor. Bir, bir avuç hurma getirmiş sahabe. Peygamber o da bir avuç kalmış diyor peygambere sen ve yanındakiler yediye. diye. Aleyhissalatü Vesselam eteğine koyuyor onu, bütün ordu yiyor o bir avuç hurmada. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın peygambere ikramıyla Aleyhissalatü Vesselam. O yüzden o sıkıntılı günlerin ardından gelen bollukla beraber insanlar ne yaptılar? Dünyaya kandılar. Bugün olduğu gibi. Mesela Türkiye'de bizden yaşlı olan büyüklerimiz bilir. 50-60 sene önce kıtlık vardı. Millet karneyle ekmek alıyormuş. Su yok, elektrik yok, gaz yok, hiçbir şey yok. O zaman mı insanlar içi boş da olsa geleneksel bir dine bağlıydılar, yoksa şimdi bollu refaha kavuştukları günde mi dine bağlılar? Zenginleştikçe azıyorlar. Zenginleştikçe küfrediyorlar. Zenginleştikçe Allah isyan ediyorlar subhanehu ve teala. Allah'ın gazabıyla oynuyor insanlar. Oyuncak değil ki bu aşağı. Allah verdikçe azıyorlar ama bu Allah'ın ayette belirttiği gibi eğer insanların küfürde icma etmesi gibi bir tehlike olmasaydı diyor Allah subhanahu teala evlerinin merdivenlerini altından veya kuttan yapardık diyor Allah ama bolluk eşittir nankörlük demek o yüzden aleyhissalatu vesselam hepinizin bildiği sahibi hadiste cuma hutbesi kıldırırken Bahreyn'den ganimet malları geliyor o sırada sahabe aç sıkıntı içerisinde cuma'yı bırakıp da şeye gidiyorlar. Ganimetlerin peşine gidiyorlar. Orada 40 kişi kalıyor. Oradan çıkartıyor alimler cuma 40 kişiye farz olur diye. Bir beldede de Müslümanlar 40 kişiye ulaşırsalar cuma onlara farzdır diye. Bu hadisten bazıları istidlal etmiş. Ali Seyyid diyor bu 40 kişi kalmasaydı Medine'yi alev alacaktı diyor. Ve o gün Sahabenin o halini görünce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bugünden sonra artık size darlık yoktur, kıtlık yoktur diyor. Bundan sonra bolluk var. Darlıkla imtihanı geçtiniz ama bollukla imtihanı geçecek misiniz bilmiyorum burada şüphe ediyorum diyor. Korkuyor aleyhissalatü vesselam. Ve maalesef bolluk gelir gelmez insanlar ne yaptılar? Bidatlara, küfürlere bulaştılar. <gülüyor> وَخَذِّفُوهُمْ اِقَابِ dunya Bidat ehli İnsanları neyle korkutmuşlar o dönemde de dünyanın akıbetinden. Yani siz bak bizim dediklerimizi yapmazsanız dünyanızdan şu gider bu gider. Niye? İmam Ahmed gibi bir ehlisinden imamı İslam devletinde işkence görmüş. Ebu Hanife işkence görmüş. İbn Teymiye hapiste vefat etmiş. İbnül Kayyım ömrü hapiste geçmiş. Hepsi İslam devletinde yaşamalarına rağmen Sünneti müdafaa etmeleri, bidatlardan sakındırmaları nedeniyle eza görmüşler, sıkıntılar çekmişler. Bidat ehli de insanları dünyanın akıbetiyle korkutuyorlardı. Şimdi günümüze geliyoruz. Bugünkü müşrikler de aynı şekilde korkutuyorlar. Ya çocuğu göndermezsen okula diploma alamaz, aç kalır diyor, iş bulamaz diyorlar. Sanki Allah'ın rezzak sıfatında diploma varsa Allah rezaktır yazıyor Ayşe. Ya askere gitmezsen kim kız verir diyorlar. Gençleri öyle korkutuyorlar bazıları. Zaten askere gitmeyene kız vermeyen baba müşriktir. Onun kızı da müşrikedir. Onları nikahlamak caiz değil. Başka başka şeylerle korkutuyorlar. Yani hep dünya. Bakın dikkat edin dünya. Dünya. Şöyle olmazsa böyle olur. Böyle olmazsa böyle olur. İşte sigortalı bir iş bu, sigortan olmazsa emekli olunca aç kalırsın Sanki Allah emekliliğe kadar rezzak karşı. Yani insanların bidatları ve küfürleri insanlara süsü göstermesinin kılıfı dünyadır her zaman İmam Berbehari de bunu söylüyor o dönemde فَتَّبَعَهُمُ الْخَلْقُ عَلٰى خَوْفِ فِي دُنْيَاهِمْ Halk yani yaratılmışlar Dünyalarının korkularına bu bidat ehline tabi oldular diyor. وَرَغْبَتَنْ <دُنْيَاهِم> betenfi dünyahim, Dünyalarını istemeleri nedeniyle فَسَارَتِ ve وَأَهْلُهَا maktumin, <مَكتومين> Sünnet ve sünnetin ehli gizlenmeye başladılar diyor. Bakın ne zaman başlamışlar gizlenmeye? Osman'ın döneminden beri. Osman'ın döneminden beri. Birileri bize diyor bunlar kapalı kapılar arkasında şey yapıyorlar. Dersler yapıyorlar. Bak gizleniyorlar. Saklanıyorlar. Bak bizim davetimiz açık. Adamlar bir de boy boy fotoğraflar koyuyorlar internet sitelerine. Böyle facebooklarda görüntüler yayınlıyorlar. Derslerini böyle görüntülü mörüntülü yayınlıyorlar. Her şey açık. Adresleri belli. Yayın evleri belli. Oturdukları kalktıkları yerler. Her şey çok açık yani. Ve buna rağmen küfür buna dokunmuyor. Hani şimdi biz de açıktan yapıyoruz. Adamlar ki sen de açıktan yapıyorsun da. Yani bir buçuk yılda bir ziyaret ediyor amcalar bizi. Geliyorlar Merhaba diyorlar, özledik sizi diyorlar, alıyorlar. Kendileri söylüyorlar zaten, resmileşmezseniz iki yılda bir siz bizi bekleyin diyorlar, biz size geleceğiz diyorlar. Ya dernek kuracaksınız öteki müşrikler gibi, ya efendime söyleyeyim artık resmileşeceksiniz ki biz size diyor bu baskıları bitirelim. Öteki gruplar da bir zamanlar radikaldiler, diler, insanların tabirine göre. Ne zaman dinlerinden taviz verip resmileştiler, kabutlar onların peşini bıraktılar. Bize de aynı zorlamada bulunuyorlar Bu yüzden gizlendi her zaman Ehli sünneval cema Her zaman Ta Osman'ın döneminden beri yeni başlamadı gizlenmeleri <gülüyor> Bidat ortaya çıktığı Artık bidatlar söylenmeye başladı Önceden sünnet ortaya konurdu Bidat ehli gizlenirdi Şimdi sünnet gizlenmeye Bidatlar ortaya çıkmaya başladı Ve her tarafa yayıldı ve kefferü min haytü la ya'lemuna min wujûhi ve bilmeyenler neden ne için tekfir ettiklerini bilmeden insanları dinden çıkardılar bidatlarına muhalefet ettiler diye Mutezile ve Karavariç gibi. da vada'u'l kıyas. İnsanlar kıyas koydular. Şimdi bunu neden söylüyor? Çünkü o dönemde bir fitne vardı. isim ve sıfat devrine getirilen şüpheler vardı. İnsanlar isim ve sıfatları tevil ediyorlardı. Diyorlardı ki Allah görür derseniz kıyas ediyorlardı. İnsan da görür. Allah işitir derseniz insan da işitir diyorlardı. Böyle kendilerince kıyaslar getiriyorlardı. Yok Allah'ın elinden kasıt nimetidir, kudretidir, şudur buyudur buna kıyaslar getiriyorlardı. Yoksa berbeher kıyası reddetmiyor burada. Yani bugün bazı bizatçılar türediler Selefi adı altında. Kur'an ve sünnet ehl-i altında kıyası reddediyorlar. Usul, usul, bir kere bütün selefin usulüne muhalefet eden bidatçı bunlar. Kıyası hiçbir ulema reddetmemiş. Ama kıyas muteber ise, yoksa ne alfar kıyas asla ve asla ne değildir? Muteber değildir. İşin komik garip tarafı şurası. Bugün piyasada kıyas hüccet değildir diye gezen bir takımları, Kıyas yaparaktan dediler ki Rumlarla Farslılar savaştığında Rumların kazanmasından dolayı sahabe sevindiler. O yüzden CHP ile AK Parti'nin savaşında biz de AK Parti'ye destek veriyoruz dediler. Çok komikler. Hem kıyası kabul etmiyorlar hem de kıyas getiriyorlar. Bu kendi tenakutları. İkinci boyut. Sorsan AK Parti kesimine Müslüman diyorlar CHP'ye. Oraya da şimdi kafir deniyorlar. Önceden oraya da diyorlardı ne? Oncaki görüşlerini naklediyorum. Onlara kafir diyorlardı. Şimdi bu nasıl kıyas? Eğer AK Parti tarafının Rum olduğunu kabul ediyorsalar, yani Hristiyan kafir olduklarını kabul ediyorsalar, belki kıyaslarını tutar bir tarafı var. Hani kıyas iki eş şeyin arasında olur, öyle değil mi? E sen diyorsun burada Müslümanlarla kafirler var, o mesele kafirlerle kafirler arasındaki bir mesele. O yüzden dolayısıyla kıyas mümkün değil. Hem kıyasla reddediyorlar hem de böyle saçma sapan bir noktadan kıyasla delil getiriyorlar. Ümmetin hepsi ta ki bu asırdaki bidatçılara kadar bu meseleyi kabul etmiştirler. Kur'an sünnet icma ve kıyas muteber. Muteber olan kıyas delildir. Kur'an ve sünnetin ışığında, Kur'an ve sünnetin naslanın dışına çıkmadığı müddetçe. وَحَمَلُ قُدْرَةَ رَبِّ ve ayațı, ve ve âmri, ve Allahın kudretini, Allahın ayetlerini ve hükümlerini ve Allahın emir ve yasaklarını akıllarına ve görüşlerine vurdu bu bidatçılar. Dediler nasıl şimdi Allah cehenneme ayağını koyar hadisini naklediyorsunuz dediler. Bukhari ve Müslim istifak etmiş hadiste. Allah kıyamet günü cehenneme ayağını koyacak. Allah hiçbir şeye benzemez. Bunu söylemekle beraber Allah hiçbir şeye benzemez. Leyh inne şey basir. Onun misli gibi hiçbir şey yoktur. O işitendir ve görendir. Misli hiçbir şey yok. Allah yakışır şekilde Allah ayağını koyacaktır. Akıllarına vurdukları için bu hadisi reddettiler. Allah gecenin üçte birlik vaktinde yeryüzü semasına iner. Doğru. Buhari Müslim rivayet etmiş. Bütün hadis kaynaklarında bu dini bize nakleden herkes bu hadisi nakletmiş. Adam diyor ki, şimdi dünyanın iki boyutu var ya, bir tarafı gece, bir tarafı gündür. Şimdi siz diyor, derseniz diyorlar, akıl, bak şimdi akıl, biz hep aklı yerdik bu haftaya kadar. Diyor ki, eğer Allah diyor gecenin üstte birlik semasında sizin dediğiniz gibi yer yüzü semasına iniyorsa, demek ki dünyanın bu tarafında gecenin bir vakti. Sonra bura gece olunca buraya geçiyor. Haşa, yadübillah. Allah tenzih ederiz böyle bir şeyden. O yüzden arç hep boş dediler haşa. Akıl. Akılla gidince öyle. Ama Allah Azze ve Celle bilmiyorlar ki her şeye kadir. O hiçbir şeye benzemez. O kendisine yaraşır şekilde yeryüzü temasına iner. Ve kullarının duasına icabet eder. Kullarının istiğfar taleplerini Allah kabul eder. O yüzden bidat ehlini kınıyor Allah'ın isim ve sıfatlarını, Allah'ın ahkamını, emir ve nehyelerini nere vurdular? Akla vurdular. E bugünkü insanlar emir ve nehyeleri akla vurmuyorlar mı? Vuruyorlar. Adam diyor ki ya İslam'da diyor kısas var diyor. Pardon İslam'da diyet meselesi var. Biri birinin öldürürse o öldürülen kişinin yakınları belli bir kan parası karşılığında... Kısastan vazgeçerler. Normalde İslam'da birbirini öldürürse kısas olarak öbürü öldürülür. Adam diyor ki, ya diyor benim kardeşim öldürürse parayı ne yapacağım diyor. Böyle saçma bir hüküm mü olur diyor haşa. Akılsız, beyinsiz, gerzek, kuş beynini düşünmüyor ki kendisinin gücü var. Erkek çalışabilir, ona göre kamp arasına ihtiyacı yoktur. Kısas ister karşı tarafı öldürttürür. Ama o gerçek bilmiyor ki Allah hüküm koyarken bütün kulların maslahatını gözetir. Ta Adem'den kıyamete kadar olan bütün kulların maslahatını gözetir. Şimdi altı çocuk annesi bir kadın. Yüz milyar kan parası alsa o çocuklara barınacakları bir ev alsa mı iyi yoksa kısas talep etsem. Ama kuş beynine... Kaltır aklına vurduğu için Allah'ın emir ve yasaklarını idrak edemiyor. Bugünkü insanlar gibi. O zaman da bidat tehli bunu yapıyor. Femâ vâfeqâ ukû Akıllarına yatanı kabul ettiler. Akıllarına yatanı kabul ettiler. Vemâ lem yuvafeq kulhum lehum Akıllarına yatmayan da reddettiler. Fasâral İslamu gariben İslam garip oldu ve sünnetu garibe. Sünnet de garip oldu. Ve ehlü sünne guraba. sünne de bunların arasında garipler oldular. Bu biliyorsunuz meşhur hadis. Bedel İslamul gariben ve sayudu gariba kema beda. Fatuba lil guraba, fatuba lil guraba, fatuba lil guraba. İslam garip başladı başladığı gibi gariple geri dönecek. Ne mutlu o gariplere, ne mutlu o gariplere, ne mutlu o gariplere. Bugün o garipler ciplere biniyorlar. Birileri de var bu hadisi kendine yontuyorlar 4x4 Jiflerde geziyorlar nasıl garipseler Biz de anlamıyoruz orayı Tabi müslümanın malı olur onu kınamıyoruz da Hani şöyle küfrün yayıldığı Bir dönemde Her türlü şirkin yayıldığı bir dönemde Garipler jiplere biniyorlar Nasıl bir gariplik ne akıl kabul ediyor ne de şeriat İslam garip 40 kişiyle başladı 13 senelik bir davetin sonucunda 40 kişiydi Başladığı gibi bu garipliğe Dönecek Bakın İstanbul'da kaç tane Müslüman var? Adedi, sayısı, cinsi hepsi belli. Doğru mu? Müslümanların sayısı belli. Yani elin parmaklarıyla sayılıyor. O kadar az da. 15 milyon var da ne oluyor ya? Hepsi kütükler gibi insanlar. Cehennem kütükleri ya. Gece gündüz cehennemdeki azaplarını arttırmak için yaşıyorlar. Evet, 95. asıl. Ve'lem... اَنَّ الْمُطْعَةَ وَاسْتِحْلَالُ حَرَامٌ اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ Muta nikahı, kıyamete kadar haramdır. Bunu helal sayamaz hiçbir Müslüman. Ehli sünne ile şia arasındaki en temel ihtilaf burası. Muta nikahı. Şimdi muta, kelime manası olarak kadından sınırlı bir vakte kadar faydalanmak demek. Kadından sınırlı bir vakte kadar faydalanmak demek. Ee, bugün şianın kabul ettiği mutanikana göre Veli'ye gerek yok. Veli'ye gerek yok. Bir adamla kadın anlatsın yeter. Mihri belirler. mihir dediği de işte bugün genel evdeki affedersiniz Hayat kadınlarına da gidip para veriyorlar. Bir saatliğine bir bedel ödüyorlar. O da muta o zaman. Ki bu görüşle zaten genel evlere zamanında bu İran devrimi olduğu zaman, Türk e, o İran devrimi olduğu zaman Türkiye'de herkes zaten İrancı oldu. Yani Türkiye'de ilim olmadığı için rüzgar bir buradan esiyor bu tarafa, bir buradan esiyor bir bu tarafa. Önce İrancı oldular, sonra İhvancı oldular. İşte her gün bir şey oluyor Türkler. Niye İl, kendi ilim adamlarını çıkartamıyorlar? Bu kaçınılmaz bir son. Kendi hareketini çıkartamadıkça hep böyle dışarıdaki rüzgarlardan sağa sola gitmeye mahkumdur Türkler. O dönemde İrancı olunca millet genel evlere gittiler. Dediler biz muta yapıyoruz. Zinanın adında yaptılar muta. Şimdi bugün birçok insan sünniyken şii oluyor. Kardeşler de diyor ya subhanallah diyor niye diyor bu kadar adam şii oluyor. Ya kardeşim zina ibadet olursa bütün heva ehli şii olurlar. Adamlar zinayı ibadet yapmışlar. Bir de el kafi adlı kitapta kuleyini naklediyor. Bir muta yapan Hasan gibidir. İki muta yapan Hüseyin gibidir. Üç muta yapan Ali gibidir. Dört muta yapan da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibidir. Bunu da hadis diye naklediyorlar. Ve diyorlar muta yaptıktan sonra cenabetten yıkanırken akan ilk damla ile beraber günahlar dökülür diyorlar. E şimdi böyle bir dine niye girmesin adam? Böyle bir dine bütün heva ehli girerler. O yüzden birilerinin sünni iken şialığa kayıp şii olmasına çok şaşırmayın. ki yani mutah hiç mi yapılmamış biz şunu demiyoruz mutah hiç caiz kılınmamış demiyoruz bize kadar gelen sahih rivayetlerde görünen bir şey var mutayı bir dönem Aleyhisselam serbest bırakmış helal kılmış biliyorsunuz şeriatın ahkamında nasih ve mensuh var Allah diyor mensekh min ayetin ev nunsuha nati bi khayrin minha ev hiçbir ayet yok ki biz onu nesretmeyelim yerine ya mislini ya da daha güzelini getiririz muta ilk başta helal kıl meşru kılındı daha sonra haram kılındı tekrar bir dönem geçici süreliğine helal kılındı ve sonra da kıyamete kadar haram kılındı bir daha tekrardan helal olmamak üzere kıyamete <gülüyor> kadar muta haram kılındı İbni Abbas gibi bir sahabe o yüzden mutanın haramlığını bilmeden vefat etmiş ona ulaşmamış. Hani biz hep anlatıyoruz ya alimlerin zelleleri zelleleri. Yani alimlerin şöyle bir zellelerini toparlamaya kalksak var ya ortada din min kalmaz yani. i̇bn Abbas'tan zinanın fetvası. Yani, mut'a demiyorum çünkü haram kılındı bu. Bu dakikadan sonra zinadır böyle bir şey yapmak. i̇bn Abbas'tan zinanın fetvası. Ee, Hanifilerden Darul hadde faiz yemenin fetvası. Ötekilerinden başka bir yerde başka bir şey haram işlemenin fetvası. Yani baktınız ki bütün din yerle bir oldu. İyadullah. O yüzden muta bir dönem helal bırakılan, daha sonra haramlanan, haramlı beyan edilen e, nikah türüdür. Bununla alakalı sahih Müslim şerhinde İmam Nevevi rahimehullah bu meseleyi anlatırken diyor ki: "Ey âlem, iyi bil ki en-kadi iyad'a bastı şerh-i hâzıl-bâssta basan belîgan ve asâ fîhi bi eşyân Kadı İyad diyor bu bapta yani mutanikanın babında var olan, gelen bütün hadisleri ortaya koydu ve bunlara hakkında çok güzel şerhler yaptı diyor. Şimdi neden İmam nevevi zikrederken hep kadıyyattan nakil yapıyor İmam nevevi? Çünkü hocası. Malikilerin büyüklerinden ders almış. O yüzden Müslim şerhinde çok çok kadıyyattan nakil görebilirsiniz kardeşler. Sonra diyor ki, ''Kalel maz maziri, maziri'' dedi ki diyor, Sabit nikah mut'a kan caiz'den fi İslam. Şu sabit oldu ki diyor mut'a İslam'ın ilk vaktinde caizdi. Sunne tebete bi, bil ahadis sahiha, sonra sahi hadisler varid oldu sabit oldu ki ennehu nusixa ve anqada'l icma ve la Bu mesele sonradan neshedildi ve bunun haramlığına munakid bi icma var. Munakid bi, mun bi icma ne demek? iyi bir icma demek. Yani hüccettir. Yani buna muhalefet eden kafirdir. akid bir icma var. O yüzden bugün ehli az, zaten mut'ayı helal saymak babından da başka bir küfrün içerisinde var. Bugün mut'ayı helal sayan başkaları da aynı şekilde İslam'da üzerine icma edilmiş bir harama helal saymaktan kafir olurlar. Devam ediyor diyor ki: "Valem muhalif fihi illa ta'ife min al-mustebdi'e ve ta'allaqu bil ahadith al fi zalik." Bazı bidatçılar çıktılar buna muhalefet ettiler ve o mübah kılan rivayetler var ya onlara yapıştılar diyor. "Vakad zekarna annaha mansuha biz zekrettik ki bu hadisten hepsinin ne olduğu nesh edildi fela delalete lehum fiha." Onların bu meselede hiçbir delili Olamaz. Bunları delil olarak getiremezler. bi <gülüyor> qablihi. <moved expressed اله> Onlar bu bidatlarını Allah'ın şu sözüne dayandırdılar. فَسَّمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ faatuhunna هُنَّ O faydalandığınız kadınlara ücretlerini verin. Bak şimdi fasit anlayışı koyarsan genel eve gidenler de zina yapmaz. İyaz-ıbillah. Haşa. Allah'ın burada Ücretlerini verinden kastı, nikahta şart kılınan mehirdir. Nikahta şart kılınan mehirdir. وَفِي قِرَاءَةِ اِبْنِ مَسْعُودِ فَمَسْتَمْ تَعْتُمْ بِهِ مِنْ هُنَّا ila اَجَلٍ i̇bn Mesud'dan bu ayetin kıra kıraatında şöyle bir lafız gelmiş. O faydalandığınız kadınlardan ila ecenin belli bir vakte kadar gibi bir ziyade gelmiş. Biliyorsunuz Kur'an birkaç mushaftı. İbnü Mesud'un Zebin Sabit'in öyle değil mi? Benim aklıma şu an ikisi geldi. Bunun gibi birkaç tane sahabenin neyi var? Toplamış olduğu musaf var. Ve bu musaflarda bazı ayetlerde bazı lafızlar var. O yüzden bu lafızların hüccet olup olmaması noktasında alimler çok titiz davranmışlar. O gelen lafzın, ziyade lafzın senedine bakmışlar. Sahih midir, değil midir ona bakmışlar. Eğer sahih değilse ve ümmetin cumhurunun anlayışına tersse ona şaz demişler. Ve maziri diyor <gülüyor> ki Ve kıraatı ibni mes'ud Hâdihi şâedetun Lâ yuhdeçü bihâ İbn Mes'ud'un bu kıraatı şazdır. Ondan delil alınmaz diyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bugün hadis inkarcılar piyasada geziyorlar ya. Yok hadisi ben nereden biliyorum işte tahrif edilmemiş. Nereden biliyorum değişmemiş. Onlar otursunlar Kuran'ın bu fazla Yani bu birbirinde olmayan diğer ziyade lafızlarına baksınlar. Onlar bu akılcılıkla Kur'an'a bile şüphe getirir ki bu Kur'an'dadır uydurmalar var haşa. O yüzden Edip Yüksel gibi zındıklar Tövbe suresi 118. ayet Kur'an'dan değildir sonradan sahabeler eklemiştir diyor. Yani. 128 Allah razı olsun. Ve devam ediyor rivayetleri getiriyor. Sonuç itibariyle mazirinin sözünü şöyle toparlayıp özetleyecek olursak maziri diyor ki e, bazıları Nehi hakkında iki tane rivayet var. Biri diyor Hayber günü nesk etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutayı yasakladı. Birinde de diyor ki aleyhissalatu Mekke'nin fethinde yasakladı. İki gün. Bunu görüp bunların birbiriyle çelişkili olduğunu zannedip insanlar bunu helal saydılar. Mezriyede diyor ki halbuki bu anlayış batıldır çünkü diyor hadisler birbirine tenakut içerisinde değildir diyor. Yani Hayber'de, Hayber'in fethinde Medine'deyken yasaklamış olması bu yasağı tekrardan Mekke'de insanlara hatırlatmasını engel değildir diyor. Nasları ulema böyle cem etmişler bazılarının size böyle şüpheler getirdiğini görebilirsiniz mutaniki hakkında. Hayber günü bir neshedildiği var, bir de Mekke'nin fethinde o yüzden nakiller çelişiyor, o yüzden bunlar hüccet değildir diyebilirler birileri. Nakiller çelişmiyor, nakillerde ittifak var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber gününden sonra bunu mübak kıldığına dair rivayet getirmeleri lazım. Ki getiremezler, o mübak kılan rivayetler önceki dönemlerdedir. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi sormak istediği bir şey olan olarak...